Cenab-ı Hak yine hiç bilenlerle bilmeyen bir olur mu buyuruyor. Burada da çok manidar yani gerçek tahsil. Bilenler kimler? Bilmek, zihne depo etmek bilgileri değil. Kalbe intikal ettirmek ve kalpten davranışlara geçmesidir. Kimler bu seviyeye çıkabiliyor? Sadece kaime, secde ve kıyam halinde olanlar seherlerdir. İkincisi ahiret endişesi içinde olanlar, faniliğin içine girenler bunun bir imtihan dersanesi olduğunu idraki içinde bulunanlar ilahi azametten rahmet dileyenler, dua halinde yaşayanlar demek ki kalp bu kıvama geldiği zaman Cenab-ı Hak o kalpte ufuklar açıyor kuluna. gece ibadete riyadan uzak kalıyor, ayrı bir kıvam kazanıyor harici alakalar kalkıyor gece harici endişeler azalıyor Fedakarlık oluyor. Tabi bunların getirdiği büyük bir nimet oluyor. Cenab-ı Hak seherlerde kulunu davet ediyor. Ne diyoruz seherlerde? Estağfurullah ailesiğim diyoruz. Peygamberler hep istiğfar halinde. Ki onların hiçbir günahları yok. Tertemiz. Hepsi cennetle müjdelenmiş durumda. Öyle olduğu halde onlar hep istiğfar halinde. Efendim buyur ben günde 70 kere, yüz kere istiğfar ediyorum. Bizim ne kadar istiğfar etmemiz lazım bizim her şeyimiz kabule muhtaç en mühim şükür Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere şükredememek için istifade edebilmek Onu istifade en başta Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu hangi nimete biz şükrü yerine getirebiliyoruz adike bir şükreden kullarım azdır buyuruyor Cenab-ı Fussilet suresinde buyuruyor kıyametten bir sahne buyuruyor o ilahi ekranda göreceklerimizden Gözlerimiz şükrünü yapabiliyor muyuz Cenab-ı Hak gözler konuşacak mı diyor Gözler neler gördü bu zamana kadar? Hep kayda geçiyor bunlar. Kiramen, kağıdında devamlı kayıtta. Kulaklar neler işitti? Allah soracak niye bu kulağı verdim? Sen bu kulağı nerede kullandın? Bu ağzı nerede kullandın? Ağız ne kadar rahmet saçtı? Ne kadar diken oldu? Deriler konuşacak mı diyor bu beden nerede harcadık? İşte bunun şükrü yerine getirmemenin bir istiğfar etmek. Estağfurullah azim, estağfurullah azim. Cenab-ı Hakk'a yakınlığımızı artırmak. Kelimeyi i tevhid, la ilahe, Ya Rabbi diyorum, heves", ilahe haline getirmedim diyorum. İlla Allah, yalnız sen varsın diyorum. Bunda gündüzün tatbikatı lazım. Hep bunlar gündüze hazırlanmak. E, Salavat-ı şerife getiriyoruz. Bu nedir? Bu Efendimiz'e olan bir yakınlığımız, bir sevdiğimiz bize bir selam gönder, beni hatırladı diyoruz. Efendimiz de ümmetini çok seviyor. Her salavat-ı şerefe Efendimiz'e gidiyor. Cuma günleri doğrudan doğruya gidiyor. Bizi Efendimiz hatırlıyor. Bu gecenin derinliğinde salavat-ı ne güzel bir hali var. E, tefekkür-ü mevt, ölüm kaçacak bir yer var mı? Ne dünyada kaçacak bir yer var, ne kabirde kaçacak bir yer var, ne de kıyamette kaçacak bir yer var. Başka sığınacak bir yer var mı? Barınak yer var mı? Bir yer var, Cenab-ı Hak buyuruyor. Cenab-ı koşun buyuruyor, ona sığının buyuruyor. Onun rahmetine. Onun rahmetine kavuşabilmek için de ameli salihler Cenab-ı Hak istiyor. Lokman suresinde dünya hayatı aldatmasın. Aldatıcı şeytan Allah'ın affeylesi güvendirmesin buyuruyor. Cenab-ı Hak kullar amel-i salih istiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bu cehennem azabından bahsediyor. Onun nasıl bir gelip geçiyor bir şey olmadığını iktisadi durumu nasıl olacak? El mülkül lillah mülk Allah'a aittir. Okullar harcadıklarına ne israf ederler ne de pintilik ederler mülk Allah'a ait. İsraf etmek kendini kullanma, pintilik yine kendini birikmek. Yani egoizm olmuyor. Hmm. Cenab-ı Hak da egoizmi istemiyor katil yani. Bir muhteva içinde, takdirden bir muhteva içinde yaşayabilme, ifratlardan ve tefritlerden sakınabilmek. Böyle bir iktisadi, huzurlu bir düzen istiyor bizden Cenab-ı Hak. Yine Cenab-ı Hak imanda bizim güçlü olmamızı istiyor. Yine onlar Allah ile beraber tuttukları başka bir tanrıya yalvarmazlar. Demek ki araya bir kul sokulmayacak, rüya olmayacak, gösteriş olmayacak. Hasbeten lillah olacak her şey, lillah olacak. Katte bir şirk meydana gelmeyecek. Tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. En büyük suç şirk olmuş oluyor. Bu riyada şirkin bir şubesi olmuş oluyor. İbadetlerimiz o safiyete göre bir derece kazanıyor. Yaptığımız sadakalar, hayırlar, hasenatlar oraya da bir faninin girmesin Cenab-ı Hak istemiyor. Kendisine veriyor. Sadakat buyuruyor. Sadakaları ben alırım buyuruyor Rabbimiz. Ondan Allah'ın haram kıldığı canı yere kıymazlar. Bir Müslüman daima bir törörle mücadele İnsana törör, hayvana törör, nebataata törör. Cenab-ı Hak şu ilahi ahengin bozulmasını arzu etmiyor. Rahman suresinde bir sema yükselttik, bir mizan bir ölçü koyduk buyuruyor. Bir ahenk koyduk buyuruyor. Sen bu ahengi bu ölçüleri bozma buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani şu kainatla şu senin kalbi hayatın, ruhani bir ahenk teşkil etsin. Cenab-ı Hak arzu ediyor. Ondan sonra zina etmezler buyuruyor. Diğer mahlukatta serbest bu. Bu insanın en çok haysiyetini kırıcı bir hadise. İnsanın şahsiyeti iffetledir. Diğer mahlukatta iffet serbesttir. Cenab-ı Hak kulunun iffetsiz olmasını arzu etmiyor. Aile hayatına zehir saçmadır. Toplum hayatına, nesil hayatına zehir saçmadır. Cenab-ı Hak kulunun bundan uzaklaşmasını arzu ediyor. Hatta diğer bir ayette yaklaşma diyor. Yaklaşırsan içine düşersin. Yani yaklaşmanın bile bir, te bir tehlikesini Cenab-ı Hak bildiriyor.